مسافر وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا من يهديه الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 وَكُلَّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Caddetül Beydar Şerhinin 2. cildinde 950. hadisten devam ediyoruz inşallah. El-Muntakim, suçlulardan intikam alma sıfatı. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh dedi ki kureştiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı diretip Müslüman olmaya yanaşmayınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım, Yusuf'un yedi senelik kıtlığı gibi onlara bir kıtlık ver diye beddua etti. Bunun üzerine öyle bir kıtlığa maruz kaldılar ki kemik yemeye başladılar. İçlerinden birisi semaya baktığı zaman da açlıktan dumana benzer bir şey görüyordu. Bunun üzerine allah Teala Duhan Suresi 10-11. ayetlerini indirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve Ey Allah'ın Resulü, mudarlılar içinde dua et, yağmur yağsın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve yağmur yağdı. Allah-u Teala da bu konuda biz sizden bu azabı biraz kaldıracağız. Fakat şüphesiz siz yine geri dönenlersiniz. Duhan 15. ayetini buyurdu. Ancak yağmur inip de az bir rahatla kavuşunca yine eski haline döndüler. Bunun üzerine Allah-u Teala... Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün elbette biz intikam alacağız. Duhan suresi 16. ayetini indirdi. Bedir savaşında da bu intikam alınmıştır. Bunu bu Buhar ve Müslim sayhlarında rivayet etmişlerdir. Yani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a göre e, Duhan yani Duman alameti gelmiş geçmiş bir meseledir. Bu bitmiştir. Ayeti bu şekilde ele alıyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Ama hani bu konuda ona katılan, katılmayanlar daha çok elimizde de merfu hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslim'deki hadiste altı şey gelmeden evvel amellerde acele edin diyor. İşte bu altı şeyden biri de duhan olarak dumanı sayıyor. Yine sahabeler aralarında konuşurlarken Nebi Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Neyden bahsediyorsunuz diyor. Kıyametten bahsediyorduk diyor. Şu on şey gelmeden önce kıyamet gelmez diyor. Bu on şeyi sayıyor. Bunlardan birisi de yine duhan. Yani daha başka bu konuda deliller çok. Ee, yani kıyametin büyük alametlerindendir. Duhan, duman, duhan, duman demek. Ee, büyük alamet demek de yani kıyametin hemen öncesinde gerçekleşecek e, olağanüstü hadiselerdir. Güneşin batıdan doğması. İşte bu duman, e, bunun dışında Deccal, Dabbe bunlar büyük alametlerden sayılır. Yine bunu Abdullah-ı Mesut'tan gelen bu rivayeti, hani bu küçük dumandı, kıyamete yakın büyük duman olacak şeklinde aralarını bulan alimler de var. Gazap, ukubet yani cezalandırma, muvaffat ve nefs sıfatları. 951. hadis Ayşe radıyallahu anhadan bir gece Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi yatakta bulamadım ve onu aramaya başladım. Elim ayağının sırtına değdi, secdedeydi ve ayaklarını dikmiş halde şöyle diyordu. Allah'ım senin gazabından, senin rızana, cezalandırmandan da affına sığınırım. Hem senden sana sığınırım. Sana karşı senayı yani övgüyü bitiremem. Sen nefsini yani kendini nasıl sena ettinse öylecesin. Bunu da Müslim Sahin'de rivayet etmiştir. 952. hadis İbn-i Ebi Huvar şöyle dedi. Ben Haris bin Malik bin Bersa radıyallahu anh'ın haç mevsiminde insanlara şöyle seslendiğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse, bir Müslümanın herhangi bir hakkını elde etmek amacıyla yalan yere yemin etmesin. Aksi halde Allah Azze ve Celle'ye kendisine öfkeli olduğu halde kavuşur. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Hümeydin Müsnedin'de, Taberani Mucemül Kebir'de, Ahmet bin Anbel'de Müsnedin'de rivayet etmiştir. Helak etme sıfatı 953. hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala yeryüzüne Tevrat'ı indirdiği zamandan beri maymunlara çevrilen kasaba halkı dışında hiçbir kavmi, hiçbir nesli, hiçbir ümmeti ve hiçbir kasaba halkını semadan azap indirerek helak etmiş değildir. Allahu u Teala'nın andolsun biz ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya, Düşünü büyüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller. Hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı vermişizdir. Kasas suresi 43. ayetini görmüyor musunuz? Bunu da Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısınatla Hakim el-Müstedrek'te Bezzar Keşbulestar'da Taberi tefsirinde İbni Be'atim'de tefsirinde rivayet etmiştir. Yani Bakara suresi 65. ayette işaret var burada. Allah Azze ve Celle e, diyor ki işte فَكُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كُرَدَةً حَاسِينَ Yani onlara biz aşağılık maymunlar olun dedik diyor İsrailoğullarından bahsederken. hadis de Nebi Aleyhisselatü Vesselam o zamandan beri hiçbir kavim bu şekilde semadan azapla helak edilmemiştir diyor. Tefsirlerde de, Selef'ten gelen tefsirlerde ayetin, onlar normal insanlarken birden uluyan maymunlara döndüler diye kuyruklu maymunlara. Başka bir müslüm hadisinde de onların neslinin devam etmediği de söyleniyor. O da ayrı bir konu. Yani maymun olarak nesilleri devam etmiyor o şekilde. Azap sıfatı 954. hadis Semura radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle dedi. Burada neccar oğullarından kimse var mı? Bu şekilde üç defa seslendi kimse cevap vermedi. Sonra bir adam cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seslendiğimi işittin mi dedi. Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak ki sizden vefat edin falan kimseyi cennete girmekten alıkoyan şey üzerinde bulunan borcudur. Dilerseniz onu ödeyin. Dilerseniz Allah'ın azabına teslim edin. Bunu Buhar ve Müslümin şartlarına göre sayısına Taberani Mucemül Kebir'de, Hakim Müsnedirek'te, Ahmet bin Ambel ve Tayalis'i, Ebu Davud'e Tayalis'i, Müsned'in Ebu Davud'da, Sünen'in de rivayet etmiştir. Rav yani rahatlatma sıfatı, 955. hadis Ebu Rer'e radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitti. Rüzgar Allah'ın ravhı, yani rahatlatmasındandır. Rahmet ile ve azab ile gönderilir. Ona sövmeyin, şöyle deyin. Allah'ım senden bunun hayrını isteriz. Şerrinden sana sığınırız. Bunu sayısın atla, Ahmet bin Ambel Müstedin'de, Ebu Davud ve İbni Macis Ünen'de, İbni İbban Sayin'de, Nesai amelül yevmi ve leyle'de, Taberaniyet duada, İbni Ebi ve Musannef'de, Tehavi, Şerhu, Müşküllâsar'da rivayet etmiştir. Nefes sıfatı 956. hadis, Ubey bin Kabr radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüzgara sövmeyin, zira o Rahman'ın nefesindendir. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre Say-i Hakim Nesai-i sünnel Abdullah bin Ahmet bin Ambele-i Sünnet'e, veya ki el-esmâ ve sıfatta rivayet etmiştir. Sükût sıfatı 957. hadis Ebu Derda radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sükût edip hüküm belirtmediği şeyler de sizler için bağışıtır. Allahu Teala'nın bu bağışını kabul et Zira allah Teala herhangi bir şeyi unutacak değildir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. <gülüyor> Senin Rabbin unutucu değildir. Meryem suresi 64. ayet. Bunu da Say-ı Sınat ile Bezzar Müsned'in Hakim Müsnedirek'te, Dalakutni Sünnen'de, Beyhat'i de, sünnel Kübra'da rivayet etmiştir. 958. hadis Selman radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yağ ve peynir yeme ile kürk giymenin hükmü sorulunca şöyle buyurdu. Allahu u Teala'nın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sükut edip hüküm belirtmediği şeyleri de affetmiştir. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Beyhaki-i Kübra'da Hakim-i Müsnedrek'te İbn-i Mace ve Tirmizi Sünnel'de Taberani Mucemul Kebir'de, Begavi Mucem'de, Ebu Naim'de, Ahbar-u rivayet etmiştir. Yani burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan şeyler eşyadan. Yani dinle alakalı mesele değil eşyadan. Ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada hani muayyana olarak yağan ya da penirin hükmünü vermiyor. Genel olarak diyor ki Allahu Teala'nın kitabında helal kıldığı helaldir diyor. Hani daha önce söylemiştik eşyada... Aslı olan yani yeme, içme, giyinme, e, dünya, dünyalık şeylerde aslı olan hakkında bir delil olmadığı sürece onun mübah, yani helal olmasıdır. Mübah, helal aynı manada bu şeyde. Yine Allah Azze ve Celle Bakara suresinde, işte huvellezi halekalekum ma fil ardi cemiyâ diyor. Yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratan odur diyor. Yani bu umumdan istisna edilenler geliyor e, kitapta, sünnette. İşte bundan sonra içki geliyor, sünnette ipek geliyor, altın geliyor erkek için. Bunun gibi bunun istisnaları geliyor ama hakkında bir delil olmadığı sürece yukarıda da söylendiği gibi işte Meryem suresini okuyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve Yani Rabbin unutucu değildir. Yani umumen eşyada solanın mübahlık olduğu vardır. Yine yukarıdaki hadislerde Allah-u Teala'nın bu bağışını kabul edin diyor. Yani e, helal olan şeyleri hakkında delil olmayan eşya alakalı meselelerde çok araştırmak, çok derinlere inmek, tek tek hüküm belirtmek e, sünnette yasaklanıyor bu şekilde. Sual, sorgulama ve terkin sıfatı. 959. hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle Sal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Allah kıyamet gününde kulu mutlaka sorgular. Hatta kötülüğü gördüğünde ona karşı çıkmana engel olan ne Sonra Allah bir kula gerekçesini terkin buyurduğu zaman kul kendini savunmak üzere şöyledir. Ya Rabbi ben senin rahmet merhametini umdum ve insanlardan korktum. Bunu da Say-i İslat'la i̇bn Mace Sünen'in Ahmet bin Ambel Müsned'de İbn-i İbban mevarid Zaman'da Hümeydi'den Müsned'in de rivayet etmiştir. <gülüyor> <gülüyor> 960. hadis Ebu Rer'e radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece melekleri ile Gündüz melekleri sabah namazında ve ikindi namazında bir araya gelirler. Sabah namazında bir araya geldiklerinde gece melekleri yükselir ve gündüz melekleri kalırlar. İkindi namazında bir araya geldiklerinde gündüz melekleri yükselir ve gece melekleri kalırlar. Rableri onlara kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onlara gittiğimizde namaz kılıyorlardı. Bıraktığımızda da namaz kılıyorlardı. Onları kıyamet gününde bağışla derler. Bunu Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısınatla Ahmet bin Ambel müsnedinde, İbn-i Zeyme sayinde, Serraç müsnedde, İbn-i İbban sayinde, Bezzar müsnedinde rivayet etmiştir. İbdial yani değiştirme sıfatı 961. hadis Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki cahiliye halkının Her sene oynayıp eğlendikleri iki günü vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince buyurdu ki, sizin oynayıp eğlendiğiniz iki gününüz vardı. Allah onların yerine daha hayırlılarıyla sizin için değiştirmiştir. Fıtır yani Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Bunu Buhar ve Müslim'in şartlarına göre saygı sınatla Cüzül Hasan bin Ruşek El Asgari cüzünde Ahmet Aleyhisselatı Bin Ambel Müsned'in de, Nesai Sünen'in de, Ebu Davud Sünen'in de, Hakim Müsnedirek'te, Firiabi Ahkem-ül İyide'in de, İsmail Bin Cafer, hadis İsmail Bin Cafer, Ebu Yala Müsned'in de, Ab Bin Ümmet Müsned'in de, Beyaki'de, Kübra'da rivayet etmiştir. Bu bayram edinme meselesi de yani ümmetin çok büyük çoğunluğunun anlayamadığı, sıkıntıya düştüğü bir meseledir. Yani bayram edinmek, bir günü bayram edinmek meşru değildir. Bu çünkü bidata gelir şu yönden bidata gelir tahsistir. Mesela Ensar'ın kutladıkları günde, boğaz günü dedikleri bir gün, yani böyle kahramanlıkların anlatıldı kendi kabileleri ile alakalı, kavimlerinin savaşlarıyla alakalı tahsis ettikleri bir gün. Yani burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Allah daha hayırlısıyla onları değişiyor. Yani, Gün tahsis edip o günü kutlamak bu manada bidattır. Bunun illa dini bir günü olması gerekmiyor. Yani e, mevlitler, kandiller illa bunlar değil. Mesela doğum günü kutlamak, işte yılbaşı kutlamak, e, milli bayramlar zaten başka sıkıntıları var. Hani, yani herhangi bir gün daha çok yaşadığımız, gördüğümüz bizim işte doğum günleri, evlilik günleri. bunlarda bir gün tahsisidir. Çünkü o güne özel bir şey veriliyor Yani bu bayram edinmektir. O manada bayram edinmek demek illa dini bir bayram kabul etmiyoruz biz demek di diyorlar. Bu şekilde değil yani. O günü tasih etmek ona bayram edinmektir. Bu ya yani bu meselede bu meseleyi tahkik eden ilim ehli bunu bu şekilde açıklıyorlar. 960. hadis Ebu Erer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Mümin kulumu belaya uğrattığım zaman beni ziyaretçilerine şikayet etmesi onu esirlerim arasından azat ederim. Sonra onun etini daha hayırlı bir etle ve kanını ondan daha hayırlı bir kanla değiştirelim. Sonra yeniden amel etmeye başlar. Burada Say-i Sinatlı Hakim de Bey'a ki Sünenül Kübra'da rivayet etmiştir. Kazf yani atma sıfatı 963. Hadis Esma bintumes radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının başlangıcında hanımı Meymune radıyallahu anh'ın evindeydi. Hastalığı ağırlaşınca baygınlık geçirdi ve oradakiler istişare ederek ona ilaç vermeye karar verdiler. Ve ilaç içirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine geldiğinde bu nedir? Habeşistan tarafına işaret ederek Şuradan gelen kadınlar mı yaptı bunu buyurdu. Esma bint Umeys radıyallahu anh'a da aralarındaydı ve dediler ki biz senin zatül cend hastalığına yakalandığını düşündük ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala o hastalığı bana atacak değildir. Evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas dışında herkes o ilaçtan içsin. Meymuner Radıyallahu Anh'a o gün oruçlu olmasına rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ısrarı sebebiyle ona da ilaçtan içirildi. Bu rivayetinde Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısınatla İsaq bin Ravye Müsned'in de, İbn-i İbban Sayin Hakim Müsnedirek de, Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Abdurrezzak Musenneh de, Taberani Mucemül Kebir de, İbn-i Asakir de, Tarif rivayet etmiştir. Delalet, Yani yol gösterme sıfatı 964. hadis Ayşe radıyallahu, anh, Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ayşe yumuşak davran zira Allah bir ev halkına hayır dilerse onlara yumuşak davranış kapısını gösterir. Bunu Buhar ve Müslümin şartlarına göre say sınatla, Ahmet bin Ambel Müstedin'de Ali bin Hucur, Ehadüsü Ebu'l-Fadl-Ez-Zühri'de, Hatibel-Badadi tarihinde, İbn-i'l-Cad-Müsned'de, Beyhaki'de, Şuab-ul rivayet etmiştir. Iddila yani haberdar, haberdar olma sıfatı, Ali radıyallahu anhattin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ne biliyorsun? Belki de Allahu Teala Bedir ehline muttali olduğundan dolayı, Dilediğinizi yapın, sizleri bağışladım buyurdu. Bunu Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla İbn-i Veasım el-Ahat vel-Mesani'de Buhar ve Müslim sahihlerinde Ahmet ben Ambel müstahidinde, Şafi müstahidinde, Ebu Davud sünnelinde, Nesai sünneli kübrada, İbn-i İbban sahinde, Hümeydi müstahidinde, Ebu Yala da rivayet etmiştir. O Kudame bin Maz'un kıssasından alınmış bu kısım. İçki içtiği zaman Estağfurullah Kudame bin Maz'un diyorum. E, casusluk yapan Hatip radıyallahu anh'ın kıssasından alınmış kısmı burası. Uzunca kıssadan alınmış şey. Yani Mekke'deki müşriklere haber verdiği zaman Ömer radıyallahu anh işte bu münafığı öldürmeyi dediği zaman Nebi a.s.v. ona bunu söylüyordu belir elinden Tattırma sıfatı 966. hadis Abdullah İbni Abbas'ın adıyla Allah'ıma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'ım Kureyş'in öncekilerini azabı tattırdın. Sonrakilerine de nimetlerini tattır. Bunu da Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısınatla Ukayli et duafa'da, Ziyaül Makdisel muhtarede Ahmet bin Ambel Müsned'inde, Uğari Tariül Kebir'de Tirmizi Sünen'in El-Muhalisiyat'ta geçiyor. Yine İbn-i Asım Es-Sünne'de rivayet etmiştir. Korkutma sıfatı 967. hadis. Es-Sahib bin Hallat radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Medine halkını korkutursa Allah da onu korkutur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Allah ondan hiçbir iyilik kabul etmez. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayı sınatla. Eddu'l-Abi el-Kun'a esmada Ahmet bin Hanbel Müsned'in de, Nesai Süneyn-ül-Kibra'da, Abdur-Rezak Musenneh'de, İbnebi Haris bin Nebi Usame Müsned'in Taberani Mucemül Kebir'de, Begabi Mucem'de, İbni Kani Mucem'de, El-Cendi Fedaülül Medine'de, El-Hilayat'ta geçiyor. Yine İbni Ebi As'ın Melahat vel-Mesani'de, İbni Men'de Marife'de. Ebun Nuaym İlyasü'l-Yüla'da yine Ebun Nuaym marifede rivayet etmiştir. İstimal yani çalıştırma, tevfik muvaffak kılma ve kabz yani can alma sıfatları. 968. hadis Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin son durumuna bakmadan onu beğenmemelisiniz. Zira amel eden kişi ömrünün bir zamanında veya ömründen bir süre salih amel işler. Öyle ki o amel üzerinde ölecek olsa mutlaka cennete girer. Sonra durumu değişir de kötü amel işlemeye başlar. Muhakkak ki amel eden kişi ömründen bir süre kötü amel işler. Öyle ki o amel üzerinde ölecek olsa mutlaka cehenneme girer. Sonra durumu değişir de salih amel işlemeye başlar. Allah bir kulun hayrını dilerse ölümünden önce onu çalıştırır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü onu ölümünden önce nasıl çalıştırır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu salih amel işlemi muvaffak kılar sonra da canını alır buyurdu. Bu rivayetide Buhar ve Müslim'in şartlarına göre say-i sinadla Adim, bugyet Talip fi tarihi Halep'te, Ahmet ben Ambel Müsnedinde, Ziya-l-Maktis el-Muhtare'de, Ebu Yala Müsnedde, Ebu Naim Tarih-i Ebu Şeyh Tabakat'ta, Ab bin Humet Müsnedinde, El-Lalekai şer-husul-i itikâde el-i sünne vel cemaade, El-Acurey-i -el şer'yada, el-kaza vel kaderde rivayet etmiştir. Sadece son cümle ile de İbn-i Rasim'e sünnede, Ahmet bin Amber müsledinde, Hakim el müstedirekte, İbn-i İbban sayinde, Ziyal-i Maktisiyel-i Muhtar'a de, Tirmizi sünneninde, Begavi şerhü sünnede, Ebu Yala müsledinde, Taberani Mucem'i Nefsat'ta, İbn-i Mübarek'te, Ezzüh'te rivayet etmiştir. Nez yani canları çekme sıfatı Ebu R. radiyallahu anhettin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki Allah azze ve celle şöyle buyurur. Mümin kulum benim katım, katımda her hayrın taşıdığı değere sahiptir. Ölüm esnasında da bana hamdedir. Ben de onun canını iki yan arasından çekerim. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla İbn-i Bişran Emali'de, Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Bezzar Müsned'de, Harait-i fazilet Haris-i Nebi Usame Müsnedin'de, İbneb-i Dünya-i Şükr'de, Ebu Tahir-i Silefi Meşrihatul Bagdadi'ye de, Beyhaki'de, Şuab-u Liman'da rivayet etmiştir. Burada bırakalım inşallah, zat-i sıfatları da. Subhanak Allahumme ve bihamdik. Ve eşhedü enn la ilahe illa'in tevahdeke la şerikelek ve estafirke ve teubilek. Amin,